Değerli izleyenler Doğan Cüceloğlu'yu ve İnsan Insana programına hoş geldiniz. Her anne baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Niçin? Çünkü anne baba çocuğunun başkasına muhtaç olmasını istemez. Kendi ayaklar üzerinde kalsın, güçlü olsun, şöyle güçlü, özgür bir yaşamı olsun. Ben onun için analık, babalık yapmak istiyorum der. Fakat... Bu niyetle yola çıktığı zaman çocuğunun özgür, güçlü olmasının önündeki en büyük engel de kendisi olur. Peki bir insan çocuğunun başarılı olması için nelerin farkında olması lazım? İşte bugün ondan bahsedeceğiz. Nelerin farkında olmamız lazım ve bu farkında olduğumuz şeyleri nasıl yapmamız lazım? Ve bu yolculukta, çocuğumuzla ilişkimizde, niyetimiz onun başarılı olmasıyla hiçbir zaman unutmamamız gereken neler? Bugün sohbetimize bir konuğumuz var, katıldı. Celal Kadri Kınoğlu. Celalciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi geleceğim bir sohbete başlayacağız. Gençlerimiz var, hoş geldiniz siz de. Sizlerin de düşüncelerinizi, gözlemlerinizi, paylaşımlarınızı almak istiyorum. Bu öyle bir program ki yaşamdan kopuk değil. Temel amacı bu programın farkına varmak, farkına vardırmak, düşündürmek, yargılamak değil. Şimdi biz farkına varmak, farkına vardırmak, düşünmek için... Üzerinde düşünüyoruz, bakıyoruz, bu programla neler konuşalım diyoruz ve sorular hazırlıyoruz. Ve ondan sonra çıkıp vatandaşlarımıza sorular soruyoruz. Cenal'cığım ben sorular hazırladım, çıktık ve vatandaşlarımıza sorduk. Bu veterinemizi görelim, ondan sonra sohbetimize başlayalım diyor. Tamamdır. Evet. Sizce bir anne, bir baba küçük çocuğuna ne zaman şşş demeli? Ufak yaşta Niçin? Vallahi bilmiyorum da ne için olduğunu ufak yaşta denir Olabilir diğer. Ne zaman der? Ee, Sevdiğin için değer yani Çocuk yaramazlık yaptığı zaman Niçin? Ee, onu uyarmak amacıyla Çocukken ben der Çocukluğunda Daha çok küçükken Peki neden Çocukluğu der? Ufak yaşlarında Onu uyarmak için Yaramazlık yaptığı zaman Neden? Yani herhalde bu içgüdüsel bir ses algılaması olması lazım. Yani Türkçe'de öyle bir kelime yok ama mesela İngilizce'de şş diye söylüyorlar herhalde. İnsani bir tepki diye ben şey yapıyorum. Evet değerli izleyenler bir itirafla bulunayım. Ben Celal'cığım bu e, konuda soru hazırlarken Türkçe'de ne kadar farklı farklı şştlar olduğunu farkında değildim. Meğerse ne kadar farklı varmış. Ben şş, şş, e, durumunu soracaktım. Fakat şş, şş, varmış. <gülüyor> ve ayrıca şş, varmış. Böylelikle değişik yorumlar yapılabileceğini ve VTR'den sonra farkına vardım. Ama programımız uygun. Bizim programımız farkına varma yolculuk konusunda. Şimdi ben neden böyle düşündüm? Önce o neden böyle düşündüğümü anlatmak istiyorum. Şimdi değerli izleyenler, ben ee, yeni kapıdan bandırmaya gidiyorum feribotla ve 10 <gülüyor> günlük bir bebek ve 10 günlük bebeğin yeni annesi var yeni bebek 10 günlük bebek sesleri çıkarıyor nasıl? <gülüyor> <gülüyor> diye çıkar çıkarıyor. İçinden dedim, ay canım işte bunlar bizim toplumumuzun zenginlikleri. On günlük bebek. Anne ilk bebeği belli. Yanında biraz daha yaşlı ya annesi veya da e, kayınvalidesi olan birisi var. Ve değerli izleyenler anne böyle sandviyle yumuşak bir şekilde şşşt e, şşt şşt diyor. Ve bir süre sonra Çocuk yine hıh hı. deme yapmaya devam etti. Bir süre sonra ya anne veya kayınvalide olduğunu bilmediğim kişi şöyle biraz hışımla aldı çocuğu kucağına. Hışşt, demeye başladı ve çocuğun yüzünü gördüm böyle. <gülüyor> İrkildi. Ve orada düşündüm. Ay ay ay. Benim toplumumun işi çok çok çok zor. Çünkü önce farkına varmamız. Yani önce burada neler olduğunun farkına varmamızla ilgili bir şeyler bir yolculuklar yapmamız lazım diye. İşte bugün de ben bu kışlarla şıt, başlamak istiyorum Celalciğim. Yeniden hoş geldin. Değer izleyenler. Celal Kadri Kınoğlu bir baba. Ama sıradan bir baba değil. ...Celal Kadri Kınoğlu... ...babalığı çok ciddiye alan birisi... ...nereden biliyorum... ...çünkü kitap okuyor... ...ciddi ciddi kitap okuyor adam... ...seminere geliyor... ...benim grup toplantısına katılıyor... ...ve son derecede... ...niyetinin... ...eyleme dönüşmesini görüyorum... ...onun için bugün sizi burada almak... ...çok hoşuma gitti... Şey hoş geldin... ...çok mersi sağ olun... Evet. E ...yani büyük sorumluluk işte onu hissediyorum... ...korkuyorum... <gülüyor> Bildiğim, yaşadığım, hissettiğim saçmalıklar, kötülükler, eksiklikler olmasını istiyorum insan. Eve köpek alırken bile bir açar bakar yani huyune, zuyuna hayvanın veterinere soruyor. Bu çok büyük bir olay. E bir de benim kardeşim yoktu. Ben de buradaki arkadaşlar gibi, çoğu gibi tek çocuğum. Yani yanımda bir çocuk büyümedi, bir şey olmadı. Bir tecrübe benim kendi hayatım. O da işte sıkı terbiye almış bir Türk ailesinin evladı olarak <gülüyor> vatana millete hayırlıyım ama... <gülüyor> yani bu yetmez. Yani şey vardır Nietzsche'de bir kere yaşanan hayat yaşanmamış demektir der. Bir kere yaşıyoruz, üç tane kız seviyorsun. Ondan sonra Allah'a alasmalık öldün gitti. Ne tanıdın, ne yaşadın, ben kimim? Evet. Nasıl davranmam gerek? Evet. O yüzden de hele benim en az bilgili olduğum konu... ve ...en korktuğum, en ciddiye aldığım konu çocuk yetiştirmek olduğu için... Hocamın Gerici. huzuruna geldim. <gülüyor> evet. Kitapları okuyorum. Gece gündüz olayın üstündeyim. Çalışıyorum. İnşallah doğru düzgün bir baba olurum da... ...kız der ki ya baba tamamdır. Harikaydın tamam. Adı Artık ne? okuma. <gülüyor> 30 yaşına geldim. Ben bundan sonrasını kendim götürürüm. Sen tamam. Adı ne? Adı Dora. Dora canım. Peki e, sen... ...diyor musun? <gülüyor> yani o çok dur yani, yani o değişik dozlarda gider. <gülüyor> Bizimki şimdilik sevgi sözcükleri. Yani O güzeldir yani. Evet. Peki bu anne neden acaba? Şşt, şşt diyordu. O bilmiyorum. Yani birazcık o çişini de getirir çocuğun esasında yani. yani <gülüyor> Dince birazcık hani ento fonetik olarak şey zorunludur. Evet. Ya seviyor ve uzun bir bek uyutmak içindir o. Yani o an oynadığınız Hı -hı. şey bana uyutmak için yani. Tamam. Yani ...uyutmak için yapıyor gibi geldi ama... ...kaynana zalim çıkmış yani. herhalde <gülüyor> <gülüyor> durumu bastırıp... ...tıt tıt diye olayı terörize etmiş. Sizce bu anne neden... ...çünkü çocuk o sırada sesler çıkarıyordu... ...ve anne şşt, şşt diyordu. Neden diye olabilir acaba? Evet. Belki sakinleştirmek içindir. Hani toplum içindesiniz. Hani sesi çıkmasın diye sakinleştirmek için ama... ...anne bayağı sert bir muamele... ...yani müdahalede bulunmuş sanırım. Evet. Bence biraz sonra kaynanasından öyle bir tepki geleceğini bildiği Doğru. Doğru. için Doğru. hani ben severek <gülüyor> susturayım, Hani kalabalık ortamdayız. Belki rahatsız olanlar vardır diye. Evet. Evet. Burada cerrahiyenin bir şeyi var. Hakikaten etrafta bu çocuğun sesinden rahatsız olabilecek insanlar olabilir varsayımı. Yani annenin kafasında etraftakileri rahatsız edebilir bu ses. Var evet. mı Olabilir değil mi? Olabilir. Utanmaktan korkmak. Evet, evet. Şimdi ben orada hakikaten sordum kendi kendime. Dedim ya nasıl bir toplum bu ki on günlük bir çocuğun doğal çocuk sesinden rahatsız olabilecek insanlar olabilir imajını veriyor. Veriyor. gergin, mutsuz, öfkeli birisini bastırmaya, onu hakir görmeye, onu incitmeye ister istemez çok meyilli bir toplum. Evet arkadaşlar şimdi bir anne düşünün ki hakikaten çocuğunun bu on günlük sesini çıkarmasını kendisi kabul ediyor ama başka rahat başkası rahatsız olabilir diye onu kendi üslünce anne şefkatiyle susturmaya çalışıyor. Şimdi öbürü daha şeyli deneyimli bir insan ve bu deneyimi içerisinde ben biliyorum nasıl susturulacağını deyip. Şşt, şşt, ...deme durumu var. Şimdi, Celalcığım benim burada paylaşmak istediğim bir şey var. Benim yüreğim niye yandı? O sırada ben Daniel Siegel'ın The Developing Mind... Gelişen Zihin adında bir kitabını okuyordum. Çocukların doğduktan altı saat sonra... ...duygusal belleklerinin geliştiğini söylüyor. Şimdi bu çocuğun aldığı mesaj... Galiba bende bir bozukluk var. Ben kabul edilmeye layık değilim duygusu içerisinde olabilir. Ve bu yani ben kendimi doğal olarak ifade edemem. Ayrıca bu duygusal bellek, gizil bellek dediğimiz örtük bellek ileride büyüdüğünüz zaman içeriğini hatırlayamıyorsunuz. Sadece kalan şu, bende bir bozukluk var duygusu oluyor. Ve bu benim içimi yaktı. Bir de neyin farkındayım biliyor musunuz arkadaşlar? Neyin farkındayım biliyor musunuz? Bu anne, bu baba gerekirse bu çocuğun uğruna canlarını feda edebilirler. O bakımdan şimdi öyle bir durum var ki çocuğa ileride müteş bir engeli şimdi içine koyuyor. Evet. Fakat farkında değil. Evet işte. Ve şimdi ben e, bu ö, yani korkmayı... Bu içine sokmaya başladığımız bir çocuk durumunda bu korkuyla ilgili acaba neyimiz var? Korkuyla ilgili olarak ben ne yapıyorum çocuğuma konusunda bir bilinç var mı diye bir VTR sorusu hazırladım. Birlikte bir seyredelim. Bakalım ne diyecek vatandaşımız? Çocuk büyürken kimlerden korkmalı, kimlerden çekinmeli? Kimseden korkmayacak çocuk. Çocuk korkak yetiştirirsem her zaman için korkak olur. Bence bu modern çağda hiçbir kimseden korkmamalı çocuk. Gayet serbest büyümedi. Bu şekilde düşünüyorum. Peki kimlerden çekinmeli? Kimseden de çekinmemeleri yani. Öyle. <gülüyor> Niçin? Yani çekingen olduğu zaman çocuk pısırık büyür. Yani daha kendisine bırakırsak, kendi doğal haline bırakırsak daha doğal halde büyür diye düşünüyorum. Anne babadan korkmalı ve sevmeli saymalı. Ee, Neden? Tabii ki ancak iyi bir eğitim alır, iyi bir evlat eğitim, vatana millete daha faydalı olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda çekimin toplumdan da çekinmeli çünkü toplumun değer yargıları vardır, ahlak kuralları vardır. O ahlak kurallarına dikkat etmese toplum bozulur, ülkede sağlıklı bir ülke olmaz. Ailesinden, annesinden ya da babasından, bir, kişisinden, bir kişiden korkmalı ya da çekinmeli bence. Neden? Yani çünkü her, herkesten iyi hoşnutluk görürse bu sefer Abdullah şim doğru olduğunu düşünebilir. Bu da yani onun için zarar verir. Evet, iki tane farklı görüş var. Bir tanesi diyor ki korkmamalı, öbürü korkmalı diyor. Celal'cığım, şimdi babası <gülüyor> görüşlerini istiyorum. Böyle genel olarak.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 A şıkkı, B şıkkı var. Yaten siyah beyaz görmeye bayılan, ya siyah ya beyaz diyen eski Yeşil Şam çocukları olduğu için <gülüyor> insanlar bence seçeneklerin farkında değiller. Evet. Korkutmak, bastırmak, terbiye etmek, baskı altına almak sonuçta bir canavar yaratır. Hı hı. Hiç doğru değil. Evet. Ya yani Sevmekle korkutmak birlikte yürümez. Evet. Evet. İleride siz anne olacaksınız, baba olacaksınız. Burada iki tane görüş var aslında. Bir tanesi korkutma, pısırık olur diyor. Öbürü korkması lazım diyor. Yani memlekete faydalı olabilmesi için ve ülkenin geleceğinin garanti alınması için çocuğu korkuyu öğrenmesi lazım diyor. Siz anne baba olduğunuzda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bence çocuğu, ben anne olsam çocuğumu asla korkutarak yetiştirmem. Şundan dolayı bence çocuk e, korkacağı şeyler hayata kendisi belirlemesi gerekiyor. Yani öğrenerek, görerek, yaşayarak karşısında birden fazla seçim var. Ben çocuğuma şu yolu seç, bu yol senin için çok iyidir dediğimde çocuk kendi içinde o yola gitmek istemiyorsa ben ona ben onu bastırmış oluyorum ve dolayısıyla diğer seçenekleri kapatmış oluyorum. Belki de o yol çocuğum için gerekli ve en önemli yol değil. Ben böyle düşünüyorum. Bence birey kendi yolunu, kendi için doğru olan kararı kendisi vermesi gerekiyor. Hayatta yaşayarak, öğrenerek. Teşekkür ederim. Bence çocuğa küçük yaşta doğru bir terbiye sistemi oluşturmak da çok önemli. Mesela anne baba hayır dediği zaman bir şeye çocuk ağlayarak ya da başka türlü çocukluğunu kullanarak onları yumuşatabiliyor. Bence anne babanın önce burada... Kendi doğrusunu çocuğa kendi hayır deyişini yani sözü özü bir deyini evet. hissettirebilirse çocuğa ve çocuk ağlayarak çocukluğunu kullanarak ya da farklı yollarla o doğruyu bozamayacağını o gerçeği yani anne babasının gerçek dediği şeyi bozamayacağını hissederse zaten ortada bir problem kalmaz. Hem saygı doğar böylece anne babasının gerçeğine doğrusuna bir saygı doğar hem de çocuğun korkmasına gerek kalmaz. Böyle düşünüyorum ben. Bir de He. e, ülkemizde hem bu geleneksel aile yapısıyla beraber çocuk doğurmak bir gövde gösterisi haline geldi. Çocuk doğuran kadına önce bir e, şey yüklenir vasıf, anne vasfı. Kutsal anne. O yücelik vasfı büyüklenir. Sonra da kendisinden ziyade çevresi için çocuk yetiştirmeye başlıyor anne baba. Aa çok önemli. Kim, Tabii. Kim ne der? Her zaman için işte ee Komşular aile içinde bak abin ablan okudu sen de oku sen de doğru yolu seç. Bence ya öğretmenlerin de olması gibi anne baba da sadece yol gösterici ve kılavuzluk basmanı e, misyonunu üstlenmelidir diye düşünüyorum. Evet kendisinden ziyade çevresi için çocuk yetiştirme. Evet. Ee, bu aşina geliyor mu? Tabi rezil olma korkusu yani. Beni rezil etme. Evet. Seninle gurur duyayım ama daha ziyade benim durumumu bozma. Beni mahvetme. Hep beraber alkışlayalım. Sorun yaratma, yok ol. Ne yani. kadar e, kendi hatalarını ya yani çocuğunun hatalarını bilse de bir anne baba, e, kalabalık içinde hep över. Tabii. Şiir okutur. Bak kızım işte saçlar başlar bilmem neler. Kesinlikle neden. öyle. <gülüyor> evet. Yalan söylemeye teşvik ediyorlar fark etmeden ve ya paylaştırıyorlar. 4-5 resepsiyonda iyi geceler anneciğim, iyi geceler bubucuğ, mucuk mucuk böyle bir reklam güzelleri kıvamında. Yalan. O zaman sempatik de olmuyor. Antipatik oluyor. İyice çirkinleşiyor. Ve çocuk oyalanı kullanılmayı e, fark ediyor. Çok iyi kullanıyor. Sevimlilik oyunu oynuyor. Cici kızı oynuyor. Yani oyunculuk ve e, gerçeğin zedelenmesi o anda başlıyor işte. Ve çok yazık oluyor. Şimdi doğuyor çocuk bir yolculuğa başlıyor. Ben... Çiftçi modeli içinde çocuk yetiştirmek diye bir kavram kullanıyorum Canan'cığım. Çiftçi modeli içerisinde arkadaşlar çiftçi ağaç yetiştirmez. Çiftçi ağacın yetişmesi için ortam hazırlar, yetişme için ağaca bırakır. Bu çok önemli. Şimdi ey ağaç senden şöyle bir elma bekliyorum, böyle olacak böyle olacak. Aksi halde görüyorsun ya sopayı derse çiftçiye gülerler dersin. Sen ne biçim çiftçisin ya? Ama analarımız babalarımız böyle yapıyor. Çocuğun kim olduğu, elma mı, portakal mı, şeftali mi olduğu konusu pek umurumuzda değil. Yani aslında ben çocuğumu elma olarak göstereceğim, çocuğun kim olduğundan daha önemli bir durum var. Ve bunu tahmin ediyorum, çevremizde görüyoruz. Şimdi o bakımdan şöyle bir kavram var. Çocuğuna güvenen. Aile ortamı. Bu çocuk normal bir insanoğlu. Bu portakal olabilir, elma olabilir, muz olabilir. Ben ortam hazırlarsam, olabileceğinin en iyisi olma yönünde gelişmeye başlar. Burada ise, yok, onun ne olacağını ben ona söyleyeceğim. Bırakıverirsen haylazın teki olur, hiçbir işe yaramaz. Ondan dolayı sürekli denetlemem lazım. Tabi denetleyebilmeniz için de korkutmanız lazım. İlk baştan bak benden kork dediğimi dikkaten aksi halde sopa durumu oluyor. Şimdi biz kısa bir ara vereceğiz. Bu aramızdan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bir çocuğa, hışt, dendiği zaman o şşt, şşt söylenmiş ve geçmiş gitmiş olmuyor. Çocuğun sinir sisteminde 100 milyarın üzerinde sinir hücresi var. Nöron dediğimiz ve her bir nöronun 15 ile 20 bin arasında sinaptik ilişkisi var. Sinirsel kavşağı. 10 üzeri 26 sinaptik ilişki. Bu müthiş bir kapasite. Yani bir matematikçi diyor ki Bunları teker teker saniye kalksanız, her birine bir saniye verseniz, 37 milyon yıla ihtiyacınız var diyor. Çocuk bu. Müthiş bir kapasite. Ve buna kış kışt dediğiniz zaman çocuk o sistemde bir şeyler oluyor, anlıyor. Anladığı şu, de bir bozukluk var. Ben kendim doğal olarak kendim olduğum zaman, ben sevilmeyecek, Birisi oluyorum, kabul edilemeyecek birisi oluyorum duygusu yerleşmeye başlıyor. Tabi acı olan şu, hakikaten ana baba bu çocuk kendisini sevimsiz hissetsin, kabul edilemez hissetsin diye bir bilinçli olsa, bilinçli olarak yapsa dersiniz ki siz kötü bir anne babasınız. Ama farkında değil. Ve yani o... Şimdi ben anlamıyorum yani burada Celal'cığım böyle bir durum içerisindeyim ki yani benim toplumumun bebek dendiği zaman temel varsayımı beklentisine şöyle görüyorum. Yani çocuk doğdu hiç ağlamayacak, kimseyi rahatsız etmeyecek ve çocuk bekleyecek. Anneciğim babacığım siz ne zaman hazırsanız ben o zaman acıkacağım. Evet, yemeğe geçelim mi diyeceğim? <gülüyor> evet. Ve ayrıca şunu da diyeceğim. Ah, dört köfte mi veriyorsun bana? Evet. Harikasın. Hayalimde hep dört köfte yemek vardı. Tamam. Sonuna kadar. Ve benim ne zaman doyduğumu siz bilirsiniz. Ben bilemem kendiciğim yani babacığım. İki, i̇ki köfte doyduğum zaman doymuş gibi hissediyorum kendim ama tabii siz bilirsiniz. Ne kadar uyumam gerektiğini, ne zaman uyumam gerektiğini ve ne zaman uyarmam gerektiğini siz biliyorsunuz. Böyle bir beklenti. Ayrıca hangi mesleğe, nasıl, ne kadar mutluluklu yapacağım konusunda hiçbir fikrim olmayacak. Siz söyleyeceksiniz. Kimle evleneceğim? Kimle evleneceğim evet. konusu. Ya bu bana çok acı geliyor. Yani biz hakikaten çocuk denen gerçeği keşfetmekte bu kadar geç mi kaldık? Bu çocuk kimdir konusu hemen hemen artık yüz yıldır bilimsel olarak inceleniyor. Çocuğun duygusal gelişimi, çocuğun bedensel gelişimi, çocuğun zeka gelişimi, çocuğun kişilik gelişimi bilimsel olarak artık bugün biliniyor. Buna ilgi duymamızın zamanı geldi mi? Bence çok önemli bir soru bu. Peki, şimdi ben bir psikolog olarak neyin farkındayım? Ben bir psikolog olarak şunun farkındayım. Çocuk kendi doğallığı içinde kabul edilmediği zaman bir ortamda zamanla benim içimizdeki çocuk kitabında yazmış olduğum utanca boğulmuş iç çocuk gelişmeye başlıyor. Ve Celal'cığım bilmiyorum bu gözlemime katılır mısın? Ben 4-5 yaşında gözü hüzne boğulmuş çocuklar görüyorum toplumunda. Utanca boğulmuş. Benim çevrende benim gördüklerim daha şımarık çocuklar daha ziyade. Yani utanca değil utanmazlığa boğulmuş haldeler. Yani çok e, taleplerini bağıra çağıra dile getiren fakat burada bir sınırı zorlayan da e, yanları var öyle düşünüyorum. Yani evet e, belki bunun tam tersine bu böyle hüzünlü böyle baskı altında alınmış kişiliği e, neredeyse yok edilen e, dramatik yapılardan ziyade akis e, saçma sapan bir şekilde yüceltilen... Ee, her söylediği alkışlanan minicik bir kelimesi harika çocuğum pat piyanoya bir tuş evet küçük Mozart evimizde bir şey çizdi aramızda Picasso yetişiyor böyle bir e, saçmalık da var tam bunun tersi ve bunun kadar zararlı ve evet. o e, baskı altına alınmış o çocuğun mahrumiyetinin gücünden ve avantajından da uzak kendisini her adımda çok büyük bir şey yapacağını varsayarak aldatan ve aldatılan bir çocuk evet. o da dramatik geliyor bana Evet ve çok teşekkür ederim. Çok önemli bir şey parmak bastın. İzin verirsem bunu biraz ben burada değerlendirmek istiyorum. Şimdi, psikolog olarak ben şunun farkındayım. Hepimizin insan olarak altı tane, altı tane temel gereksinmesi var. Bu ait olma birey olma dengesi, önemsenme, kabul edilme, değerli olma, yapabilirim duygusu ve sevilmeye layık olma. Şimdi söylemiş olduğun anne babalar çoğunlukla kendileri iç çocuklar utanca boğulmuş ve tepki yapıyorlar. Ben oldum çocuğum olmasın. Evet. O zaman ne oluyor? Ezik çocuk olarak yetişmiş anne baba arsız çocuk yetiştiriyor. Aynen. Ve böylelikle şimdi bakın arsız ne der biliyor musunuz? Önce ezik. Ezik der ki ben birisine aitim. ...bakayım mı, bakmayayım mı diye soru sormam lazım. Biliyorum bende bir bozukluk var. Önemsizim, değersizim, sevilmeye layık değilim. Me, çoban nerede? Böyle bir tavır için. En ihtimalle kaset yapar. <gülüyor> Ay, çok hoş. Şimdi, arsız... ...ne der? Benden başka kimse yok. Herkes bana ait. En iyi benim, en önemli benim. Ben değerliyim. Her şeyi yapabilirim, bana sormadan bir şey yapmayın. Bana sormadan bir şey yapmayın. Gözünüzü de kapmayın. Ve ben seversem değerlisiniz. Şimdi burada da arsız var. Evet. Ve ben, benim toplumumda bu iki tipi görüyorum. Evet. Ezikler ve arsızlar toplumu. Arsızlar almış malı götürüyorlar. Evet. Ezikler de hala, hala, biz de onlar gibi nasıl olabilelim falan gibi bir tavır i̇şte ezikler karşısında. meşhur olunca arsız oluyorlar. <gülüyor> İçinde bir özlem var. Ne zaman ben evet, olacağım evet. şeklinde. Ama gönlümüzden geçenle uygar çağdaş bir toplum olabilmemiz için bizim işte ben buna sen bilincinde ben bilincinde biz bilincinde diyorum. Biz bilincinde olan bir insanın bir kere her şeyden önce o yetiştiği ortamda annesinin babasının var olması lazım. Yani. Annesinin, babasının kendi gereksinmelerini ciddiye alması lazım. Ben varım, sen varsın. Sen ve ben etkileşim içindeyiz. Ama ben yok değilim. Sen de yok değilsin. Evet. Barış bu. Evet. Gerçek bir barış. Yani karakterlerin, kişiliklerin, farklı farklı karakterlerin yan yana durabildikleri. Ve ikisi de kendi şarkısını söylediğinde gerçekten orkestrasyonun olduğu bir şey bu. Evet. Evet, farklı şarkılar... Ama biz bir tek ses duyuyoruz, evet. uyumlu. Batı evet. müziği gibi işte, yani piyanoyla klarnet, piyanoyla keman, farklı notalar çalarlar. Ama aynı müziği, tek müziği dinleriz. Evet. Armoni, uyum yani işte. Uyum ve piyanonun ve klarnetin olması bir zenginlik getirir. Şimdi burada ben saygı ve korku kavramları düşünmeye başlıyorum. Yani ilişkimizde saygı mı olsun, yoksa ilişkimizde korku mu olsun? Tabii bütün bilgeliklerin kaynağı benim vatandaşlarım, biz yollara düştük ve sorduk. Dediler bakalım ne dediler, bir izleyelim. Sizce birine saygı duymakla, birinden korkmak aynı şey midir? Neden? Hayır, asla aynı şey değil. Ama saygının belki çok ufak bir noktası korku olabilir. Niçin? Niçin? Herhalde bizim toplumumuzdaki saygıyla korkunun çok karıştırılması anlamında cevap verebilirim. Peki bir çocuğun birine saygı duymasıyla o kişiden korkmasını nasıl ayırt edersiniz? Saygı duyan çocuk nasıl davranır, korkan çocuk nasıl davranır? Sanıyorum saygı daha içsel bir şey ama korku... Bir dürtü gibi bir şey Ya da biz öyle veriyoruz çocuklara Hayır farklı şeydir Peki bir çocuğun saygı duyduğunu Ya da korktuğunu nasıl anlarsınız Çocuk Belli eder kendisini ya Hareketleriyle tavırlarıyla. Yani, yani saygı duyan çocuk Nasıl davranır korkan çocuk nasıl davranır Korkan çocuk ür Ürkek olur yani Çocuk kendi kendine Doğal hareketlerde bulunamaz yani Saygılı çocuk? Büyüdüğü zaman e, birazcık aklı yerine geldiği zaman zaten saygılı çocuk. E, rahat da olur. E, ailesine veya başkalarına karşı hareketleriyle gayet normal yaşar ama e, neyi nerede yapacağının bilincindedir. <gülüyor> Ve önemli bir konu değil mi? Tabii ki.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 Burada değerli izleyenlerin dikkatini çekmek istiyorum, Ceralciğim. Hangi kelimeleri çocuğuna armağan edeceği cümlesi çok önemliydi. Hmm. Hakikaten orada bir armağan var değil mi? Yani, yani çocuğun yetiştiği ortamda, etmiş. çocuğun yetiştiği ortamda siz zengin bir dille konuşursanız, bu zengin dille konuşma sorumluluğunu alırsanız, hakikaten. Ömrü boyu çocuğun devam edebil, kullanabileceği zenginlikler veriyorsunuz. Sizin zengin bir dille konuşma sorumluluğunuz çok önemli o Tabii şey oldanda. Onun için onun altını çizmek istedim. Çok önemli bir şey söyledim. Tabii ki kendini anlaması için. Yani ben ne yaşıyorum şu anda dediği şeyi ifade edebilmesi için. Evet. Ve o zaman evet. onaylanabilir. Evet. Ya da ne istediği gerçekten meydana çıkar ama evet. kavramsal olarak düşündüğünde benim için bir çocuğun akıl, ölçü, özgürlük, cesaret. Barış ve inançla yani ben bu yaşamı en iyi şekilde içini doldurarak yaşayacağım, var olacağım, şu mesleği seçeceğim ya da bunu yapacağım. Ben şunları yapmak istiyorum, bu hayatı yaşamak istiyorum, bununla yaşamak istiyorum, onu istemiyorum. Evetleri, hayırları çok net bir şekilde söylediği hayat zaten ona sunulmuş armağandır. Evet. Çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sizinle bir gözlerimi paylaşmak istiyorum. Acaba bu gözlerimi paylaşıyor musunuz? Ben sık sık sizin gibi gençlerin yaşlılara yer verdiğini gördüm. O kadar çok sık değil ama yine de gördüm. Ve enteresan bir şekilde şunun farkına vardım. İşte buyurun deniyor. Yaşlı teyze oturuyor. Buyurun deniyor. Yaşlı amca oturuyor. Bey oturuyor. Buyurun deniyor. Fakat yer verene teşekkür edenin çok az olduğunu gördüm. <gülüyor> Şemlen, şöyle başını salladı. Yaşlılar belki de yapılması gerekenin o olduğunu düşündüğü için, yani bu gencin bir lütfuymuş gibi değil de zaten kalkıp yer vermek zorunda. O bunun için terbiye gördü. Onu zaten öyle yapmayan genç iyi aile terbiyesi almamış gibi bakılıyor. Bir de ben e, az önceden biri içimde kaldı. Söylemek istiyorum. bu Elma ağacına e, değindiniz ya. Ne kadar iyi toprakta, ne kadar iyi bir elma ağacı yetiştirirsek yetiştirelim. Elma kurdu diye bir şey de var. Yani dış etken her zaman e, o elma elmanın üzerinde. E, ve zaten insanoğlu uyum davranışı sergilemeye alışık bir bünyede olduğu için çocuk sürekli toplum uyum maskları takacak hayatı boyunca. Biz onları ne kadar Aza indirgersek, yani ailenin mükellefiyeti belki bu, o iyi bir toplum yaratmak, iyi, o toplum maskelerini en aza indirgemek ve az önceki armağanlarla dolu iyi bir ana dil yaratmak çocukta. Az yani, önceki de, ki... armağanlarla dolu az bir önceki... toplum yaratmak. Çok önemli değil mi? Bir babanın gönlünden geçen değerleri gördük ve tabii bu değerleri sadece çocuğuna Vermek özlemi yok. Benim çocuğumun içinde yaşadığı toplumda yaşayan değerler olsun bunlar. Onlara ters düşmesin. Zaten şeklinde. adı üstünde. Ana dil, ana dil diyoruz. Ailemizden öğrendiğimiz evet. dil. İşte o güzel kelimeleri, o güzellikleri çocuğun hayatına ne kadar erken evet. katabilirsek evet. o kadar. Şimdi, e, şimdi demek ki çiftçinin elmanın kutlanabileceği bilinci de olması lazım. Hı hı. O ortamı hazırlarken... O ne kadar kurtlardan. yapay gübre eklersek de o zaman da tadı bozulur ama birazcık lazım. Bakın ne kadar önemli şeylerden bahsediyoruz. Yani ne kadar gübre, hangi tür gübre, ne zaman sulayacağım çok önemli. Ortamı hazırlamak demek. Yapacağımız çok iş var. Fakat ben Sinem e, otobüs konusunda senin de böyle enerjini hissettim. Yani yaşlı ya yer verildiği zaman teşekkür ederim sayısının az olduğunu gözlerim. Senin de gözlemin zannederim bu yıl. Ya ben de birçok yaşlı amcaya ve teyzeye yer vermiş bir insanım ve şöyle bir durum söz konusu. Bu kadar çok nadir teşekkür almışımdır. Bu bizde ya Şebnem'in söylediği gibi bir zorunluluk olduğundan kaynaklanıyor. Yani genç yer vermek zorunda ve yaşlı oraya oturmak zorunda. Yani ama hani gencin yer vermemesi demek işte ne kadar ayıp ya da ne kadar kötü bir davranış bu diye bir yaklaşım oluşturuyor. Mesela dün e, otobüste bir yaşlı amca vardı yanımda ve bana şunu söyledi ki az önce dedi önde oturan dedi bir arkadaşınla dedi göz göze geldim dedi kafasını çevirdi bana yer vermemek için dedi. Ne kadar ayıp yaptığı dedi. Şimdi hiçbir şey diyemedim ben haklısınız demek durumunda kaldım. Çünkü o da kendince haklı. Yani toplumda böyle bir durum söz konusu, davranış. Evet. Bunun tersine bir örnek hatırlıyorum ben. Otobüs fakat şeyde Budapest'te de içinde yaşlı insanlar var, orta yaşlılar var. Çok da kalabalık değil yani normal gidiyor ve konservatuvarın olduğu durağa geliyor. Konservatuvardan balerinler çıkıyor, dansçılar. Çantaları, terli, feci yorgunlar. Ve o yaşlı insanlar, orta yaşlılar hepsi kalkıyorlar yerlerinden ve o dansçılara koltuklarını veriyorlar. Evet. Budur. Evet. Gençler de her zaman sağlıklı olacaklar diye bir kaide de yok. Bazen dediğiniz gibi gerçekten çok yorgun oturmaya Tabii ihtiyacımız ki. olduğu zamanlar da oluyor. Evet. Öyle durumlarda yaşlıların evet. bir daha anlayışla... Olması, gerçek olması önemli. Evet. Yani genç ya da yaşlı olması değil o durumdaki insanlar ne haldeler? Durumun gerçekliği çok önemli yani. Evet, çok önemli. Gerçek olması önemli. Burada enerji var gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi bazen şöyle bir durum oluyor. İşte okuldan çıkıyoruz, yorgunuz. Özellikle bu lise döneminde çantalarımız çok ağır oluyor biliyorsunuz. İşte pazara giden böyle yaşlı teyzelerimiz falan oluyor. Otobüste hani kalkıyoruz. Çok yorgunum ama kalkacağım çok yaşlı çünkü. Hani otur evladım sen hani okula gidiyorsun ben keyfimden geziyorum diyenler de oluyor. Yani böyle de bir durum var aslında ama bu teşekkür meselesi, teşekkür etmiyoruz biz. Yani insanlar birbirlerine sevgi sözcüklerini işte rica ederim, teşekkür ederim, merhaba, günaydın bunları söylemiyorlar artık. Çünkü sabahleyin otobüse biniyorsunuz 6'da insanların gözünden uyku, uyku akıyor, mutsuzuz. Genelimiz mutsuz. Yani bu onun bir yansıması. Evet. Genelimiz mutsuz. Evet. Bence bu durum şundan kaynaklanıyor. Bizim milletimizde tek taraflı saygı anlayışı çok fazla yoğun. Yani küçüğe saygı göz ardı ediliyor. Küçüğe de aslında o da bir birey değil mi toplum içinde. Ama biz e, şöyle bastırılmışız. Büy büyük her zaman saygı görecek. Bu yüzden kaynaklanıyor ve ben bir şey daha söylemek istiyorum. Korku ve saygı arasında bir cümle kurmak istiyorum. Korkuyla saygı arasında şöyle bir ilişki var. Biz çocuğumuzu korkutarak yetiştirdiğimizde aslında on, onun beynindeki saygı kavramını bence yok ediyoruz. Çünkü o işi saygı duymak için, saygı duyduğu için değil, korktuğu için yapıyor. Yapıyor. cenab şimdi şöyle bir şey söylemek geliyor içinde, onu söyleyeceğim. Ondan sonra senin bunu böyle açmanı istiyorum. Diyorum ki, yaşlıların küçüklere saygı duymadığı bir toplumda, Saygı yaşamaz diyorum. Evet çünkü korku kültürü artık orada hüküm sürüyordur. Yani burada iktidar sahipleri var. İktidar sahipleri, yaşlılık, zenginlik, devlet büyüğü olmak, şu ya da bu ya da bir cip kullanmak. Her neyse cipler de küçük arabaları ezmeye çalışıyor trafikte. Başka türlü bir gerginlik hissediyor yani. Her an iktidar sahipleri, güç sahipleri bir başkasını hakir görmeye çalışarak kendi doğal yaşamını sürdürüyor zannediyor. Doğal kabul ediyor bu ezme ezilme vaziyetini. Korkunç bir şey ve o zaman o ezilen de ben ileride büyüyünce hayırlısıyla bir ezen olurum diyor. <gülüyor> Bütün sorun bu gibi geliyor bana. Evet ve bu, bunun temelinde ben şunu görüyorum. Yani benim çocuğum bir birey. Ben onun dünyaya gelmesinde katkım oldu ama benden bağımsız bir birey. Ve bu kişi bireysel bir yolculuk yapacak. Ve bu yolculukta bireysel seçimler yapacak. Onun için bu kişinin ayağa kalkıp veya kalkmaması onun yaptığı bir seçim olacak. O ayağa kalkmayı ve yerini bana vermeyi seçtiğinden dolayı o bireye teşekkür ederim. Ama o bir birey değil. O bir kültür robotuysa programı nedir bunun diye bakarım. Sen bu kültürde genç kızsın. Bu kadar. Senin programın şöyle olmalıydı. Yaşlıyı görünce yere bakacaksın, gülümseyeceksin. Bu gülümseme mahcup olacak, gözüme de bakmayacaksın. Çünkü programına aykırı düşer bu. Ve diyeceksin ki, pe de sesin çok çıkmayacak. Buyurun efendim demeyeceksin. Biraz mızırdanacaksın. <gülüyor> evet, kendine acıması çok önemli. Evet. Durumun bir şekilde arabeske bağlanması lazım. Evet. Yani o arabesk kendine acıma, dilenme, yalancının yetenekleri kapsamında oluyor. Yani tabii bir şey falan siz bilirsiniz. ben bilmiyorum. Bütün bunlar feci yalanlar. Ve bu yalanlar bir kıvraklık olarak, bir kariyer olarak öğreniliyor. Ve o yalanı en iyi söyleyenler, daha fazla hız yapıyorlar yukarıya doğru. Evet. Bütün trafik yanlış akıyor yani. Ve değerli izleyenler, böyle olduğu zaman Celal Kadri Kınoğlu'nun biraz önce söylemiş olduğu yaşamın gerçekliği diye kayboluyor. Ve o zaman yaşamış gibi oluyoruz ama Yaşlandıkça mendeburlaşıyoruz çünkü yaşamadığımızın farkında bir tarafımız ve gittikçe öfke dolu olmaya başlıyoruz ve yazık çünkü bu yaşam bizim en büyük haznemiz. Kısa bir aramız var dönünce devam edeceğiz. Değerli izleyenler. Bir sohbet içindeydik ve bazı şeylerin farkına vardık. Şimdi ben programı kapatırken farkına vardığımız şeyleri şöyle bir derleyip toparlayıp neler konuştuk onu anlatmak istiyorum. Önce ilk söylemek istediğim şu. Bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Bunu kabul ediyorsun değil mi? Harikulade. Nefis, çok iyi. Doğru. Bir insanın ana vatanı çocukluğudur ve Çocukluğunu doya doya oynayamamış, yaşayamamış bir insanın mutlu olması çok çok çok zor. Ey anneler babalar o zaman ben derim ki sizin ilk göreviniz çocuklarınızın çocukluğunu doya doya yaşayamasına olanak sağlayın. Bir ortam hazırlayın. Şimdi bakın çocuk bir birey. Burada Deminden konuşmuş olduğumuz iki tehlike var. Bir, çocuğu kültür robotu olarak yetiştirirsiniz. Sen kızsın, senin rollerin bu. Sen oğlansın, senin rollerin bu. Zaman içinde senin rollerin değişecek. O rollerin kadar güce sahip olacaksın. Şimdi korkmaya devam et. Korkutacağın zaman gelecek. Şimdi gelinsin. İleride kayınvalide olacaksın. Bekle tavrı var. Öbür, ben olanım, ben erkeğim, kız değilim ki. Bu da bir kültür robotu. Ve bu şekilde ben bilincinde, ben şu aşirettenim, ben şu meslektenim, benim arabam şu. Ve benim şöyle şöyle bir muhaberiyet ağabey olmamın, sen kimle konuştuğunun farkında mısın halisesi? Bütün bunlar kültür robotluğunun ifadesi. Ve bunun devam edilmesi için mutlaka korku lazım ortamda. Ama burada bir biz bilinci. Biz bilinci yetişkin çocukların yapacağı işler. Yetişkin çocuk nedir? Duygusal olarak gelişememiş ama bedensel olarak gelişmiş. 3-4 yaşındaki çocuğun öfkesi, patlaması, düşüncesi, aklı var. Yani aklı yok. Biz bilincinin olgun bir insan olması lazım. Ben varım, sen varsın. Ve ben sana mahkumum. Yani ben yaşamımı bu toplum içinde, etkileşim içinde geçirme durumundayım. Trafiğe çıkmış gibi bana ne diyemem diğerlerinden. Herkes beni etkiler, ben herkese etkilerim. Onun için o kişinin ne hissettiği, ne duyduğu, nereye gitmek istediği, onun için ben o insanla sohbet içinde olmam lazım. Değerli izleyenler, bizim toplum olarak kavga değil, sohbet içinde olmayı öğrenmemiz lazım. Ve biz bu yolda ilerliyoruz. Efendim, programımızı izlemeye devam edin. Bir programımızın sonuna geldik size. Gönlünüzce bir hafta diliyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.